Bunu Peygamber'e söylüyor burada, ee, diyor ki sende de o evvelki müşkil alaka vardı yani onların suyundan gelirse onların bilgi olmaktan neden korkuyorsun diyor. <gülüyor> Cüha ile babasının genazesinin önünde peryaat eden çocuğun kıssası, kıssı, hikaye denildi de kıssası. Kuhak, burada bir malumet var Kuhak'ın da. Araplardan, börek'te yetişmiş bir hudaladır. Saptılık bir hissetmiş. Bir Bazı sözleri edebiyat tıklarına geçmiştir. Bunu bizim nasiletin, Hoca Bey'e benzerini isterlerse de, doğru değildir. Bu adam, ee, ne, ne dedi meci, meci. Meci. Meci. Meci. ne dedi mesi mesi müdür ne hoca Arap insan hakim hakim hakim hakime Nasredin hoca Böyle, hoca Arap insan diye nasrettin hoca ne dedi ne yaptı ne tır bilen miyiz ha? da İstanbul'un bir periği başınınasrettin hocam dolamıyor. İstanbul İlk Belediye başında. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman hemen ertesi güne Nasir, hemen İstanbul Belediye Başkanı'nın Şehrem'ini yapıyor. İstanbul Belediye Başkanı'nın Şehir emniyle. Hmm. Bir çocuk, babasının tabuda ölünce inim inim inliyor ve kafasını bulmuyor. Küçü ağlıyor. Şöyle diyor ki, ''Babacığım nihayet seni nereye götürüyorlar?'' ''Götürüp toprağın altına koyacaklar.'' ''Seni dar ve kasvetli bir eve götürüyorlar ki orada ne halı ne de hasır var çocuğun mezar hakkındaki görüşü. Ne geceliğin orada kandil, ne gündüzün ekmek var. Mezar tutuyor. Onada ne yeme kokusu ne de o yeme ait nişan mevcut. O o, o evin ne kabusu mevcut, ne ta ona tam bir çatı, Tam yol var, ne de sığınacak komşusun mevcut. Tabii mesela üstü kapattığın zaman orada gazlanıyor. Artık bir yana alakası. Tahin kesiyor. Sevilen falan, artık hatta korkulabilir. Hem de Öyleyim. Çok sevdiğiniz, sevdiğiniz. Babacığım, senin gözün ki halkın bu sekahı idi. O, halk onun gözü öpermiş. Bu sekahı öpülen yer. O, felaket hanesinde ne yapacaktı o nezarda ne yapacaktı? Gittiğin yer amansız bir ev ve dayacak bir mahal, dayacak bir yer ki orada ne de ne de deniz var ve aslında kötü manasında birtakım kötüler var. Bu renkli bir beyimdir, hiç diş demektir. Bu türde evin yani mesela ev sahiline şekli, şemalini sayıp döküyor, iki gözünden de karnı yaşlar akıyordu, yani çocuk babası, samimi duygular açıyordu. <gülüyor> Cuh'a, o, sahte kelime Cuh'a babasına dedi ki, ey mesut peder. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl Şimdi Juha şeylerse. Baba Bakın, ne kadar güzel. geldi hemen kapıdaki için. Bir de <gülüyor> biz <mı? gülüyor> mesela <Mezanın> korkuyla korkuyordunuz. <gülüyor> Kedi hanım geldi. <gülüyor> ha babasına dedi ki, ey mesut peder, peder, baba, e, vallahi bu cenazeyi bizim eve götürüyorlar. Bu cenazeyi bize mi götürüyor diyor, çok saptık ya, babasına, baba bu, bu, bu, bu cenazeyi bize mi gidiyor diye yemin ediyor. Ha, ondan söyleyeyim de, yemin etmeyeyim. Yemin'i hayatınıza silin. Yemin, yemin etme vallaha Allah'a demek Allah'ı reddetmektir, Allah'ı reddetmektir, yemin etmektir. Yemin öyle bir yer edecek ki, bir meselesi, bir haysiyet meselesi, bir meselesi, hani insana hayatını terk edecek o zaman yani ben Allah'ı reddederim ki bu iş böyle değil veya böyledir diyeceksin. İkimiz ağzında Perestin vallahi iki kitabı vallahi biliriz. Her yemin Allahı tehdit etmedi. Bu bilmiyik ikisi değil de yani köften tehdit mi? O put, bu Perestin de bir inandığı Allah var. Bak bunu diyor. O putu put onu Allahın ödevi remzidir, kimsanidir. Put Perestin de tabi taş taşa yapması onda kendi inandığı Allah görmesindendir ama o o da şimdi ne de onu diye babası cüha ya bu dolu olmadı o da baba çocuğun söyledi çıkanları dinle ne tab söylemesi böyle bana de. çocuğun söylediği alametler şefsis şüphesiz bize eve aittir bizim evde mesela papsız diyor çünkü doğru iş yapıyor diyor bu cenazeyi bizim ev çektiler diyor <gülüyor> <zaten> hazır <haksız> <gülüyor> <gülüyor> yok kandil yok yemek yok kapısı sahne sahne bakın sahne damı mamur değil Balkonu bile, şey hani, şu <gülüyor> sopalar vardı eski evlerde suyu divan derler ona sahnesi yok damı, çadısı, mamur değil, tıpkı bizim en cevabını verdi. Çünkü doğru sürede bekle. ve Asi olanlar, Tahî-i Tahî'e böyle, atlatmıştık azgın, isyan eden manasında. Tahî, zaten arası yazmıştık. ve Asi olanlar, böylece yüz türlü nişan sayarlar. Lakin o dişenlerin kendlerinde nasıl görülür? Şimdi mana başka. Diyor ki, tay ile tay ilak buruk kadar cinsindi. Sen de beni kurtu arayanlar. <Gülüyor> sen de beni bir sürü bular. Ama kendim hiç görünmezler. Şey ben de buldum, sen de buldu kurtular. Ya da başka kurtu buldu kurtular kendilerini yoktur. İnsanın kendini kusurunu görmek yoktur. İnsanın daima kendini her şeyin üstünde zanneder. Dünyada tek adam kaldı. İnsanın insan kendini. O için insanın kendini kusursu sene de. Halbuki en büyük kusur da kendini kusursu görmektir. Allah'ın güneşi şu andan şu an bir şey Allah'ın güneşi şu andan ziya Almayan bir gönül evi, bir, bir gönül evi düşünün ki Allah'ın şua, şimdi ışık başka, şua başka, şua görülmez. Gelir, güneş ışığı göremezsiniz de, parlamazsa, güneş ışığı çarpmazsa gören ışığı göremezsin, görülmez güneşi, o şua der, çarptan sonra ışığı görmüş. Ayın ışığı diyemeyiz, ayın ışığı yoktur, ayın zuru vardır. Güneş ışığı var da, ayın ışığı yoktur, ayın ışığı yoktur. Yıldızın ışığı göze yerine ışığı yoktur, onun nuru vardır. Çünkü o aldığı ışığı yansıttığı için nurdur. Işık kendindendir. Allah'ın güneşi, şuandan güneşin şualarından, siyah almayan bir günün evi düşündü. Yavgilerin canı gibi dar ve karanlıktır. Demek ki böyle bir ev günün evi yani güneşin şuğanından ışık almayan bir ev. Yavgilerin canı gibi can canı kavgedi veriymiş. Gibi dar ve karanlıktır. Sultanı Yedut olan Sultanı Yedut, evet çok merhametli Allah'ın bizi Sipote Yeduttu çocuklar Yedut çok merhametli <gülüyor> Sultanı Yedut olan Allah'ın zevkinden mahmudun onların o hani Allah'ın isimlerini düşünmek gibi şeyti. Aslında bilmiş bir insanın Allah'ın sıfatlarını isimlerinin düşünmek gibi şeyti. Düşün. Mesela o şeyde yok. esma sıfatında hiçbir yok. Hiçbir güzellik de mesela, setler yok. Celal'de mesela setter yok. Setter sırsak ya zaten onlar saklar. Allah ve Mesih'len ya zaman. Senin Mesih'len sırtında hep hep yapmaz sevgili biliyor. O zamanda yattı söyleyeyim. O gönülde, o Dar gönülde ne güneşi ziya se ne sahası, ne kapısı, ne mabed kapısı ve hakikate karşı açılır. Yani orası kastetli. Bir yerde uroziyası da yoktur. Ee, kapısı açılmaz. Yani gelen giden de olmaz. Perişan bir yer. Böyle bir gönülden kapısı bacası olmayan, ışığı olmayan bir gönülden, mezar senin için daha iyidir. Nihayet bu mezar gibi olan yüksek, yüksel. Bu yani, e, mezarı bırak da artık kendini yücelt. Sultanım Hüfe'yi, yaklaş. Sen dirisin, ölü değilsin Ve bir dirinin oğlusun. O mezar gibi gönül nefesini rahat mu? O. O mezar gölüm, yani oradaki bir mezara benzer gölen için senin nefesini kesmiyor mu? Sana rahatsız vermiyor mu? Yani öyle bir kalp ile nefes alamaz hale gelmiyor musun? Bu Sen zamanın Yusuf'u, bakın Yusuf değil Yusuf. Birinci onun üstünde şapka var. Yusuf, sen zamanın Yusuf'u ve Sema'nın güneşisin, onu söylüyor. Bu kuyu gibi sindenden başını çıkart da yüzünü göster. Yani mezara kapılma, mezara tapılma, oradan çık, insan gibi yaşa. Yunus Aleyhisselam'ın balıktan kurtuluşunun sebebi bir ruhun nefisten halâsı. Halâsı, sevdat kalması. Senin Yunus gibi olan ruhun balık karnı gibi bulunan nefsinde pişti. Hatırlıyorsunuz, Yunus'u bir Yunus balığı yuttu. O öbürünün çoğu orada geçti onun. <gülüyor> Kur'an-ı böyle ayetlerine bak. i Şimdi onu anlatayım. Senin Yunus gibi olan ruhun, Yunus'un ruhu tabii ki büyük Peygamber, Peygamber'in ruhu da öyle bir tabi. Balık karnı bulunan nefsinde, bakın içi dar, içi dar, pişti. Allah'ı tesbih etmekten başka onun kurtuluş ve çaresi yoktu. <gülüyor> Eğer Yunus Aleyhisselam doğalının karnında tesbih, yani Allah'ı zikretmemiş, Allah'ı saymamış olsaydı, tesbih etmek, Allah'ı etmekti. Tesbih etmemiş olsaydı, halkın bazı olacağı, halkın tekrar mezardan çıkacağı kıyamete kadar orada Mahfuz kalırdı. Demek Yunus'un karnı çıkmasının sebebi o teslihat, Allah'ını zikretmek. Ancak buradaki Yunus'un karnı, Yunus'un kendi işlekin hepsi. O bir misal. <gülüyor> Hz. Yunus'u balık yutmuştur, yutmaz, o başka ama buradaki anahtarın mınavı o. Yani. Hakikaten Yunus da peygamberlerden idi, evet, kayıtlı peygamberlerin ismini zikreden peygamberden birisi. Musul'un karşısında bulunan, e, harabesi bulunan Ninova. Şehre halkına peygamber gönderdi ki bu Musul'da değildi Ninova, Bağdat, Bağdat civarında. Da. Neyse. Davetine bu sökendi yani buna Ninova şehrine Peygamber gönderilmişti demek yani, yani bizi Peygamberin misli bütün kainata yıl de bir sene bütün alemlere kainde rahmet olarak gönderdiğimiz Peygamberdi de Ninova şehri ne yani Asur'un Asur'un şehridir hoş geldi peygamberdi bütün eski Peygamberler öyle, hepsi birbirleriye gönderilmişti <gülüyor> gönderilmişti. Davetine icabet olmadığı için Hazreti Yunus da diğer peygamberler gibi o halkı imana davet ediyor. Ama pek de ona kimse davet etmiyor. Bundan da Hz. Yunus, Yusuf'un canı sıkılıyor. Ee, ve oradan kaçtı. Kaçtı ve dükkünü almış bir gemiye bindi demek ki dişi üzerine gidiyordu gemi yahut da Akdeniz'de ak bir gemiye bindi. Kura çekti. Yunus malum oldu. Yani Kura'da kendi iyi bir şans çıkmadı. O da kendini suya attı. Bir bir balık onu yuttu. O Allah'ın izni olmadan kavmi arasında çekip gittiği için. Allah onu o bevdeye peygamber olarken, yani burasını ıslah etterekten, o da hiç ıslah edemedi. Canı da, tabi canı sıkıldı ama, ya ben, ben yapamıyorum, ödemiyorum, bana yardım et diyeceği yerde, terk etti ve gitti. Ve denize, denize düşük, işte cezasını gördü. Gitti, mesela o da kendisi yaptı ve bir balık onu götürdü. O Allah'ın izi olmadan kâmi arasından çekip gittiği için kendini devam ediyordu. Yani kendi kendine pişmanlık duyuyor, kendine de kötü sözler söylüyordu, kendine bettöyle devam Kendi kendini yemek bitirip kendi kendini temsil Devam var ya, Nesil devam nefsi lev, e, Nesil sonra nesil devam eder. Nefs-i levamedi onu daha sonra göreceğiz inşallah. Nefs-i levamedi o nefs-i emmare'den kurtulmuş. Artık nefs-i emmare kendi kendini tenkit etmeye başlamış. Bu bir merhaledir tasavvufta. Nefsi e, emmare nefs-i emmare zaman doğruluğu doğmuş ki nefis ham ham nefis ama zaman içerisinde bu Tecrübe, tecrübe kazanıyor, iyi kötü şeyleri görüyor, kendi kendini tenkir etmeye başlıyor. Devam etmek. Buradan geliyor. O, eğer o balığın karnında, La ilahe illa ente subhanek enneküntüminen zalimen, bu büyük duadır. Onu sık sık okuyor. Yatsın hemen deniz. La ilahi illa. Ya ilahe illa ente subhaneke inni küntü müne zalim. Ya Rabbi, zalim olanlar bizleriz. Allah'ın karşısında kendisini sipariyorsun. Ya ilahe illa ente subhaneke inni küntü müne zalim. Yunus suresinde Yunus suresi açın, bunun altında ve üstünde iki kısa ayette vardır. Alt edebi namaz okusunuz. Yunus suresi. Yunus. Bakayım böyle edebim şimdi. <gülüyor> Çok kolay. <gülüyor> diye tespit etmiş. olsaydı diye, Tanrı'nın karnında halkın bazı olacağı kıyamete kadar. Kıyamete kadar e, e, o Yunus'un kanında kalacaktı ama dediğim kimin dedim şeyi tersine serilmiş gibi bir manaya çıkıyor ama O var ya birinde tutulacak ya zaman geçecek yani kıyafetle kalmış ama o kendi kendilerini bekliyor. Ondan kurtuluyor. O, nefs, emanetim, o, kaçması, nefsi nefis kurtuluyor. i nefsin kutluyor nefsi emanetsendi. O nefis onu da kaç gitti ya kaçtı. Allah danışmadı, Allah sormadı. Allah'tan yardım diye teselli muhakkak ki yardım incisiz kalmayacak. Ama tenzil etmedi beyefendi. Çekitti ki yazarsın <gülüyor> ne çekti ama peşinden oldu. Kendileri ömürde eee kendi kendisi yaptı. İşte oldu. O pişmanlık sancağı artık Yunus karnın çıktı. Hı. Hazreti Yunus ettiği tespih hareketi ile bereketi ile bağın karnından kurtuldu. Tespit nedir? Şimdi onu anlatayım size. Eresi bırakma gününün alameti. Yunus Eresi bırakmayı birçok defada burada konuşuldu. Hı. Bize Allahın, Allah sordu ben sizin Rabbiniz değil miyim? Gider. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bekir Çok Selametle Bekir. Çok yeşilleyenlik. Sağ olasın. Sizsiniz ne hayırlı olsun? Çok iyiyim Allah'ım iyim. Allah olsun. İyi. Sen, Cemil, sen sen nasılsın? Sen yapma işlemini. öyleydi. Öle miyiz? Ülk sen sen kendi söyleyecekti, söylediğin şeyleri reddetinden başlattın. Bana, şeyler reddeti. Bana bir şeyler söylemiş, onu reddetti. Peki ya Evet, işlemci prosesörüm hazır yapmış şu an. 0.2 14. 3. yakın. Eee, sekreterle konuşabiliriz. Çünkü işte Elini de elin evet, doğru seri ipi okuyemez. Hiç hayırlı olsun size. Bir sen büyük internet çıktı. Tabii tabii. Tabii, tabii. tabii, tabii. tabii. tabii. yok, <gülüyor> Yok yok nereden çesem nereden nereden bu tekrar evet. bir şey yapacak ne yapacak Bu tekrar isteriz bir şey bir şey vermeye olmaz Allah yardım etmiş inşallah Dördüncü. <gülüyor> doğru. doğru. Dördüncü. <doğru>. <gülüyor> <Köpeğiz, orma. Mevvadeyiz. gülüyor> Çok Şimdi yan nostede devir var değil mi? Niye görelim, ne Senin bunu şimdi Evet, tabii. Yani, <gülüyor> evet, evet. Evet. <Güzelim>, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bekir Bey, da senin kanını tutuyor. Evet. Bekir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Zeynep etmek gülüyor> Bey, Şimdi, Hz. Yunus ettiği tesbih <Sessizlik> bereketliyle hmm, yani Allah'ını zikrettiği için niye ilahe illa et ve subhan ki indirdin ki minazan belki zalimler bize halkın zalimden zürümden kaçtım ama asıl zalim benim ki halk senden yardım dileyeceğime seni dikkat etim çıktın gittin asıl zalim benim yani bu da güzel bir şey kendi kendini bilmek hani Nefsini bilen Rabbini bilir diye söylenir. İşte burada <gülüyor> nefsini bildi, nefsin kötülüğünü. Çok çok yerde kadın, nefsinin kötülüğü bildi ve Rabbinde hatırlamış oldu Allah'a karşı e, Allah'tan üzüldü dedi. <gülüyor> nefsini emerden koptur, nefsi devamaya gelmesi. Şimdi. <gülüyor> Allah ruhları yarattığı zaman ne yaptı? Bizi hepimizi bir ağırla topladık. Biz orada beraber dikildik. Merak ettik. Toplattık. Ben sol dedim. Bilesi bırak bir kez. ben sizin hakkında değil miyim? Kimisi evet dedi. Yaptığımızı. Kimisi hayır dedi. Hayır dedi. Çok yani çok oldu. Kimisi... yok acaba acaba, ne acaba da kaldı. İşte bu. Eee bu çünkü tesbih bütün günün hatırasıdır sizler diyor. Çünkü biz orada söyledik Ha, tesbihin manası tenzih'tir. Tenzih bir kötü kötü sıfatlardan müsnit kılmak. Yani o şey orada o, o dediği şey kötü sıfatlar yoktur. Tenzih olur kültiyetten eee tesbihin manası şöyledir. Yani cenabı hakkı şanı, büyüyetine, uluiyete, Allah'a vasıfları Allah'a vasıf veremek buna uluiyettir. Eee Allah Rahman diyor bak yine bak haydi kalbimle yürüt. Allah'a vasfet ama Allah atı zalim bilmek Allah'ı zalimlik vasıfından tenzih etmek lazımdır. O zaman işte tenzih manası burada. E, Tesbihi manası tenzih Yani Cenab-ı Hakk'ı şan uluhiyetine, Allah'lık o şanlı olan uluhiyetine naip olmayan vasıflardan yeri kılmaktır. Tenzih etdiyorsun, orada tenzih etdiyorsun. Allah Teala ruhlara, elestibirak fikir yani ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Onlar da bela, bâle, bâle, bâle atır de da bela demişler. İşte bir kelbastırırken başını mı bulacaksın? Namus mürettipler var ya, her türlü halde burada görüyorlar. Örgüye Hazret diyorlar, buna ne diyorlar? Ee, bâle, ee, evet dedik. Yani evet demişler. İşte bu, evet de iş. Bir nevi tespih ve taklis idi, tespih temizliğine tasdikte taba etmektir.